Yol geçen Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül Evet herkese Merhaba Açık radyodayız. Yol geçen. Bu haftada yoluna devam etmek üzere yola çıktı. Ee, Evrim Altu ve Ben Rahmi Ödül ee, bugün e, radyo manlara sesleneceğiz. Nazım Metin e, metnini e, dinlemiştik program öncesi. Evet. E, Yeni bir sezon başlıyor evrim sonbaharla birlikte. Nedense sonbahar çok heyecan verici değil mi? Yazın o özellikle e, sıkkın ve e, bol nemli ve insanı yere yapıştıran e, havasından sonra... ...rüzgarlarla birlikte aslında bedenlerin bir dirilişine, bir yeniden e, canlanışına tanıklık ediyoruz. Ve sadece bedenler e, canlanmıyor. E, kültür hayatı, e, toplumsal hayat... E, ve bir anlamda düşünce de canlanmaya başlıyor e, yazın çok fazla e, düşünce e, ilerleme imkanı bulamıyor ortam hiç uygun değil gibi geliyor bana düşüncenin ilerlemesi için e, yapış yapış nemli bir ortamda düşüncede pıhtılaşıp e, kafamızda e, kalıyor gibi ben denedim hakikaten özellikle o e, Akdeniz sıcağında Akdeniz'in neminde e, beden gibi düşüncede ...bir yüzey yapışıp kalıyor, çok ilerlemiyor ve yeni bir e, sezon başlıyor diyelim. E, ve her sezon gibi e, umut e, barındırıyor kendi içinde. Çünkü devingenlik e, hareket aslında her zaman bir dengenin bozulması demektir. Sürekli dengede olma hali e, zaten bir tür ölüm e, ve ne yazık ki bizi sürekli dengede tutmak istiyorlar ama e, devinim hareket bu dengeyi bozuyor ve her denge bozumu aslında bizi yeniden bir denge e, alma e, durumunda bırakıyor dolayısıyla bu denge ve dengesizlik arasındaki bu geçişkenlik hayatın zaten temelinde içkinliği e, hayatın içinde var e, hayat da bu şekilde ilerliyor e, galiba denge meselesi e, bir anlamda e, yüklerle de ilişkili sırtımıza durmadan yük bindiriyorlar e, ve hep e, bizi aslında e, sabit e, yere çakılı e, vaziyette tutmak için e, yani yük o kadar e, bizi kuvvetsiz güçsüz bırakıyor ki e, tıpkı o e, yaz ikliminin e, düşüncenin yapışıp kalması gibi yere e, bedenler de aslında yapışıp e, yere kalıyorlar e, yapışıp kalıyorlar ve güçsüz kudretsiz hissediyorlar kendilerini. Ya e, George Zimmel'in, Georg Zimmel'in e, denemeleri var. E, yükle ilgili çok güzel bir e, saptaması var. Bu kitapta dostan çıkmıştı. Georg Zimmel'in öncesizliğin ve sonrasızlığın ışığında an resimleri, felsefi minyatürler alt başlığını taşıyan deneme kitabı ve denemesinin e, başlığı da sırt çantası. Şöyle diyor aslında e, bir e, bir. E anlatıyor, bir, e, bir aktarıyor özellikle acemi askerlerden bahsediyor. Acemi erler ağır bir sırt çantasıyla yapılan uzunca bir yürüyüşten kışlaya dönüp de sırt çantalarını indirdiklerinde genelde hemen dengelerini bulamaz, bir süre oraya buraya sendelerler. O zaman az subay, gördünüz mü der? İnsan sırt çantasına yaslanır. Yani aslında çok güzel çünkü e, acaba diye düşünmeden edemiyor insan e, bizim sırtımıza yük bindirenler aslında bizim e, iyiliğimizi düşünenler çünkü eğer sırtımızda yük olmazsa yani sırtımızı yaslayacağımız bir yük olmazsa dengemizi yitirip e, sendeleyip düşebiliriz. E, o yüzden de bizi e, sürekli yükü daha fazla yük bindirerek... ...daha fazla denge e, durumunu e, sürdürmeye çalıştıklarını düşünüyorum. E, aklıma ilk gelen de yük taşımaya başladığımız o çocukluk dönemi. Aslında çocuklar dönen kendiliğinden dönen tekerlekler Nietzsche'nin deyişiyle... ...sürekli hareket halinde ve yüksüz başlıyoruz hayata. Fakat e, giderek aslında yaşadıkça e, hayatın içinde... E, yükler e, alıyoruz ya da bizim sırtımıza yük bindiriyorlar çocukların okulları açılıyor bu arada ve çocukların sırt çantaları geliyor aklıma hakikaten o sırt çantaları olmazsa çocuklar dengelerini yitirip düşebilirler mi acaba diye de e, düşünmek gerekiyor e, tabi mevsimleri düşündüğümüzde sadece düşünmekle kalıyoruz çünkü iklim değişikliğinin ve ağır kapitalizm koşullarının yarattığı bir dayatma var. Yeni sezon, işte her şeyin yeniliği, yeni kelimesinin bu kadar iyi diş edilmiş olması, manipüle edilmesi ve üzerimizde yarattığı yük. Ne kadar çok yeniye maruz kalırsak aslında etrafımızdaki şeylerin o kadar eskidiğini ya da eskitilmeye çalışıldığını... Duyumsuyoruz ve e, bunlardan kurtulmalıyım, e, bunlar artık çöp, bunlar işlevini yitirdiği gibisinden zoraki bir takım sorgulamalara maruz kaldığımız düşünülebilir. E, yeniyi de eskiyi de üreten sistemin kendisi çünkü sistem eskimezse çarklar dönmez dediğin gibi. Ee, bu yüzden sırf e, eski yeni sorgulamak üstüne kurulu e, geri dönüşüm e, temalı ya da çıkışlı e, hareketler var e, mimaride olsun tekstilde olsun e, Elbette sanatın ta kendisinde olsun sanata mesela baktığımızda e, sanat tarihinden Neredeyse geri dönüşümcü bir şekilde faydalanıldığını da görüyoruz. Yeni sezonlar nasıl oluşuyor? Eski sezonların, eski akımların e, evrilmesiyle e, veya devrilmesiyle oluşuyor. Yani baktığımızda bir faydalanma var. Karşılıklı bir, bir eski tabirle nasiplenme var. E, dolayısıyla burada hem ben bir ekolojik hem de etik kaygı görüyorum geçmişten ne kadar ders alıyoruz ve geleceğe ne kadar sevk ediyoruz bütün meseleyi, sırtımızdaki çantaya ne dolduruyoruz ya da ne boşaltıyoruz. Buradan yola çıkarak düşündüğümüzde ne yazık ki artık mevsimler de yapaylaştı. Tıpkı ilişkiler gibi, tıpkı beyanlar gibi, tıpkı yıl dönümleri gibi, geçenlerde konuştuğumuz gibi. Yani tarihin kendisi bir meta halini aldı. Artık yuvarlak sayılar bizim için daha kıymetli. Artık e, sembolizm, e, olayın kendisini aşmış durumda. Sembolizme e, kapıldık, onun sarhoşluğundayız. Olayın ta kendisi bizi artık ilgilendirmiyor. Düşündüğümüz zaman, bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman, bu bir tür iyi... E, içkine sarhoşluğunu yine içkiyle gidermeye çalışmaya benziyor. Yani içkiyi yine bir başka içkinin işkembesi gibi kullanmak gibi. Ee, malum çok fazla içilen akşamların sonunda işte yolluk denir ee, bir şekilde. Küçük bir içki daha içersin. Ona çivi çivi söker. Çivi çivi evet, denir değil mi? Evet. Dolayısıyla böyle inanılmaz duyarsız umarsız bir dönemden geçiyoruz. Ee, her şeyin yaşanacağından o kadar eminiz ki bir kere. Bu beni çok ürkütüyor. Ee, her şeyin başımıza geleceğinden ajandalara kayıtlı olduğundan e, o kadar eminiz ki. Ve bu bizi o kadar güzel bir şekilde sarhoş ediyor ki. E, ben bundan çok kaygılıyım. Ee, özellikle bu sırt çantası meselesine yine senin bahsettiklerinle ilişkilendirmek istiyorum Çünkü sırt çantası Demin de dediğin gibi bu sırt çantasının içine neler yüklü Kimler ne koyuyor aslında sırtımızdaki çantaya Hepimiz acemi erleriz Hani Georg bahsettiği gibi Dolayısıyla... seni, seni bilmiyorum da bu benim, bu benim ilk hayata gelişim yani Bu benim ilk hayatım <gülüyor> Hepimiz Ama belki daha önce başka e, Gelmiş olabilirsin başka bir formda Ama ben onu hatırlamıyorum Şimdikinden söz ediyorum e, Dolayısıyla dikkat edersen bu sırt çantası Giderek e, sıradan insanlar için e, Ağırlaşmaya başladı e, Felaket belki Bir bir olasılık olarak e, Konuşuluyordu fakat bu felaket Ezel ekonomik felaket Artık neredeyse kesinleşti Tarih veriyor herkes gündelik hayattaki Konuşmalara baktığında ...büyük bir yıkımın aslında çok yakında geleceğini... ...henüz yıkımın aslında, henüz biz bir şeyini, küçük dalgalarını hissediyoruz... ...büyük bir yıkımı yaşayacağız... ...dolayısıyla sırt çantamıza yüklenen bu felaketin sonuçlarını şimdiden hissedebiliyoruz... ...ve böyle bir ortamda, böyle bir ortamda yeni olan dan söz ederken... ...yeniye çok ihtiyacımız var ama altını çizdiğin gibi yeni olan diye bize her seferinde sunulan şeyin yeni olmadığını biliyoruz. Yeni olan bir şey, yeni bir form aslında bir tasarım ürünü olarak ortaya çıkmaz. Tam tersi yeni olan bir şey... ...ne olacağını önceden kestiremiyoruz... ...ama müthiş bir karmaşık bir döneme... ...bir kaotik döneme gireceğimizi... ...en azından hissedebiliyoruz... ...dengenin bozulacağını... ...yani eğer ne kadar denge bozulmasın diye... ...tüm e, ekonomik toplumsal yükleri... ...bizim sırtımıza yükleselerdi... ...ve bizi yere çivileselerdi... ...dengemiz bozulacak ve düşeceğiz... ...işte düştüğümüz andan itibaren... ...yeni denge bulmak zorunda... E, kalacağız. Yeni dengeyi bulurken bu denge ve dengesizlik arasındaki bu dansta yeni bir formun ortaya çıkması e, kaçınılmaz zaten. Hayata baktığımızda da zaten mutlak bir denge olmadığını görüyoruz. Hayat tam bir, daha önce de bahsetmiştik bir tür ip cam yani her an uçuruma düşebilirsin ve uçurum ve e, ve e, ...kaos ya da kozmos arasındaki... ...o ince çizgide yürümedir... ...hayatta ve yeni formlarda... ...hayatın içinde böyle yeni biçimler... ...çıkıyor. Fakat toplumlarda... ...genellikle bu denge... E, ...yukarıdan dayatılan bizim sırtımıza... ...bindirilen sırt çantaları ve yüklerle... ...bu zorunlu bir denge durumunun... ...sürdürülmesi... E, ...gerekiyor. Çünkü mevcut... ...düzenin değişmemesi için... E, ...şeyler düzeninin... ...değişmemesi için. Dolayısıyla galiba... ...bir denge eğitimini... ...hep birlikte yaşayacağız ve yeniden denge bulmak, e, kurmak zorunda kalacağız. İşte o zaman gerçekten yeni bir form ortaya çıkacak, bu iyi mi olur, kötü mü olur onu kestiremiyorum ama... ...bir belirsizlik zona olarak aslında e, böyle bir yeninin ortaya çıkacağı, yeni olan bir şeyin ortaya çıkacağını e, kestirebiliyorum. Çünkü doğada da benzer süreçler yaşanıyor. Senin altını çizdiğin bize sürekli yeni yeni yeni diye e, dayatılan şey aslında e, mevcut formların e, ambalajının değiştirilip e, tekrar bize e, kapitalist sistemde bir tüketim nesnesi olarak e, verilmesi. Biz de onları her seferinde <gülüyor> yenilik olarak yutuyoruz halbuki hiçbir şekilde bir yeni dil tam da her yeni ile birlikte biz o sistemin içine o denge durumuna entegre oluyoruz bütünleşiyoruz tam da bunun kırılması gerekiyor, dil zaten kırılıyor yani hayatın kendisi biraz da böyle kırılacak bir örnek vereyim Tabii ki marka buradan vererek reklam yapmak olumlu olumsuz reklam yapmak doğru olmaz ama tablet bilgisayarı kullanırken yazılımının eskidiğini gördüm, bu benim dışımda gelişen bir şey o, dolayısıyla tablet bilgisayar çalışır vaziyette ve beni uyarıyor. Diyor ki benim yazılımım eskidi. Beni güncelle. Tamam yani bozuk değil o sırada. Hatırlatıyor sana bunu. Evet bana hatırlatıyor. Ben eskidim. Benim sürümüm e, yenilenmesi gerekiyor diyor. Peki güncelliyorsun. Bu sefer senin diyor cihazın e, benim yükleyeceğim bu yazılıma müsait değil. Bu ne anlama geliyor? Cihazı güncelle. Yani seni o cihazı yenilemeye mecbur bırakıyor. Halbuki cihaz çalışır vaziyette. Yani bu örnekten yola çıkarak e, günümüzde de yaşadığımız, maruz kaldığımız, e, ilişkilerde de yaşadığımız bir durum olduğunu bunu söyleyebiliriz. Birbirimizi e, tanıdığımızı sa sandığımız halde yani bak o kadar fazla talepkar davranıyoruz ki e, karşımızdakine. ...onun yüzde yüz değişmesini... ...yüzde yüz yeni olmasını istiyoruz... ...ve bunu çok... ...olağan bir şekilde talep ediyoruz... ...yani şimdi kalkıp... ...ben senden yeni bir sen bekleyebilir miyim... ...bu, bu çok... E, bencilci olmaz mı? Zaten bu imkansız... ...imkansız evet... Hı hı. ...yani bu çok ilginç geliyor... E, ...piyasanın e, insanları dönüştürme... E, ...potansiyeli açısından bakarsak... ...bu bana çok ilginç geliyor... Biz seninle tırnak içinde çalışan iki aygıtız, değil mi? Ama Hı. sen diyorsun ki evrim sen eskidin benim gözümde. Senin yeni sürümünü evet, ben aslında evet, talep ediyorum ben, senden. Evet. Yeni bir evrim ne diyelim? Evrim ya e, da evet. <gülüyor> evet. Evrim X sürümünü de e, talep ediyorum. Çok Ama sana yazılım yüklemem gerekiyor o zaman. İşte bunu hep karşılıklı düşününce sanata yorduğumda... E, Sanatta sürekli kendi günahlarıyla, sevaplarıyla, kusurlarıyla veya başarılarıyla beslenen Hı. bir organizma. Çoklu bir organizma. Ve kendini ne kadar ciddiye alırsa aslında o kadar sığlaşıyor. Yazılımı o kadar e, işlevsizleşiyor. Ama kendini ne zaman ki ciddiye almaz da bütün o normlardan, e, iltifatlardan azade olursa o kadar özgürleşiyor. E, çok haklısın. Ee, özellikle şimdi burada altını çizmemiz gereken insan değişebilir mi? Yani e, biraz önce dedin ki ben aslında e, seni değiştirmeye çalışsam e, seni değiştiremeyeceğim bili biliyorum gibi bir şeyim var bir saptamam var buna ama... çünkü hükmüm ve hakkım yok Hı -hı, talep e, tabi tabi böyle dışarıdan yani, yani, geldiği zaman böyle bir talep evet. ancak içkin bir e, süreç yaşamamız evet. gerekiyor ki e, hakikaten değişebiliyoruz ama bu içkin bir süreçle olabilen bir değişme evet, yani içerden senin üzerinde bir mülkiyet fikrim veya hakkım olamaz ki çok ilişkilerde Hı -hı. çok kökten bir hata bu her zaman için Hı -hı. Yani duygusal olsun e, mesleki olsun veya e, rasyonel olsun artık ilişkilerde kişiler birbirlerini sahiplenmeyi o kadar alışmışlar ki bu bana çok ilginç geliyor ee, evet daha doğrusu bir mülk edinme Hı -hı. meselesi, sahip olma meselesi yani nomos meselesi yani namus da bir tür sahiplenmedir, ciddi bir sahiplenmedir. Hem bir arazinin sahiplenilmesi hem de hakikaten kadın bedeninde ya da başka bedende yine namus bağlamında o bedenin Hı -hı. aslında mülk edilmesi, sahiplenilmesi. Dolayısıyla insanlar birbirlerine mülkü gibi yaklaştıkları zaman ve mülkünü istedikleri gibi dışarıdan dayatılan bir takım değişikliklerle değiştirmeye çalıştıkları zaman e, bunun kaçınılma, e, bunun hakikaten imkansız olduğunu ancak, e, ancak bir kalıp dayatabilirsin. O kalıba uyar ama bu kalıba uyması için sen ona bayağı bir işkence yapman gerekir biliyorsun. E, kollarını bacaklarını budaman gerekir belki karşısın, karşındaki e, bir formun işte kesmen lazım şurasını burasını ve, e, ve geriye kalan da senden geriye kalan aslında senin e, senin bir neyin olabilir? Bir e, ölü halin olabilir aslında. Öldürerek seni bir kalıba sokabilir bir, birisi dışarıdan dayattığı zaman zaten toplumda da bunu e, görüyoruz. Yani bağ, bahç, park ve bahçelere baktığımızda e, tüm e, ca, e, bitkilerin özellikle çalı türü bitkilerin olmadık formlara sokulduğunu görüyoruz. E, işte bu değiştirmek dendiği zaman toplumsal düzlemde bu anlanıyor, anlaşılıyor. Aslında bir tür budama bir onu olmadık doğasına aykırı bir biçime sokma e, meselesi. şimdi birbirimize Aslında bu bir hadım durumu. hadım tabi tam. yani e, belleksizleştirme. Tabii. toplumun hadım edilmesinden başka bir şey değil. tabii ki burada Kesinlikle. yanlış bir ifade kullanıyor olabilirim çünkü bir şey, birini ve bir varlığı hadım etmek ilk bakışta e, ki düşünülebilir. Ama kadınlar da hadım edilebiliyor. Kesinlikle. Yani. Burada hadımı belki güçsüz, kudretsiz bırakma evet, olarak iktidarsızlaştırma söz evet. edebiliriz. Bu iktidar da gerçekten kuvvet anlamında. Çünkü e, bunu yaparken birisi bir başkasının üzerinde bu tür budama Hı -hı. işlemini yaparken gerçekten de onu güçsüz bırakıyor. Hı -hı. Yani tüm kuvvetinden budanıyor aslında. Evet. Doğal kuvvetinden budanmış oluyor o maruz kalan. Yani bir bitkinin düşünsene e, nasıl kendi kudretince e, bir mekan nasıl yayıldığını düşün. Bir de e, sen onu işte bu diyorsun olmadık bir forma sokuyorsun. Aslında onun kudretini, mekan içinde kendisini gerçekleştirebilme e, imkanını ortadan kaldırıyorsun. Bunun en güzel örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Wiesbaden'de yapılan e, Avrupa'daki Almanya'daki Biennale'de gördük. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu varsayılan neredeyse Kiç ve Tırnak içinde altın varaklı, kaplamalı bir iki buçuk, üç metrelik e, heykel. Hı hı. Sağ kolu yukarıya kalkmış ve bir doğrultuyu gösteren, bir yönü gösteren heykel. E, Gelen baskılarla. Peydahlandı, evet. Bir şekilde konuldu ve ilginçtir. Ben o heykelin e, hangi sanatçı ya da sanatçı inisiyatifince... ...yapıldığını da öğrenebilmiş değilim. Belli değil değil mi? Ben bildiğim hiç kadarıyla yok. Tamam. Henüz açıklanmadı. Veya ben öğrenemedim. Manipülatif bir şey de olabilir. E, Tabii manipülatif bir şey de olabilir ama sonuçta res, resmen... ...Biennale dahil edilmiş bir iş ve... E, ...yapıtı sahiplenen küratörler de... ...bunu işte ifade özgürlüğüyle... ...açıklamaya falan kalkışmışlar. Bir... Ama eser o kadar... ...büyük bir manyetizma üretmiş ki... E, ...hem e, Erdoğan taraftarları... ...hem de karşıtlarınca... E, ...bir... E, Reflekse maruz kalmış hı hı hı. ve üstüne galiba sprey boyayla çeşitli ifadeler yazıldıktan sonra da vinçle kaldırılmış. Bu olay bana şeyi düşündürdü. Türkiye'deki yapıtların, sergilerin, sanat eserlerin iktidar seviyesi, iktidar düzeyi bunu düşündürdü. Bir sanat sergisine, şimdi sezon açılıyor ya, açılacak sergilere baktığımızda bunların kaçta kaçı, sistemi zedeleyici, sistemi ciddi şekilde karşısına alabilen yapıtlar, anlatılar, kurgularla e, mükellef. Elbette bu bir zorunluluk, yükümlülük değil ama eserlere, kurumların açtığı sergilere baktığımızda son derece iyi çalışılmış ödevler, iyi titiz e, üstüne titrenmiş projeler ama hiçbir şekilde gündelik e, ekonomik veya siyasal düzeni Karşısına alacak cürete veya içtenliğe ne yazık ki çoğunun sahip olduğunu söylememiz çok zor. Çok iyi çalışılmış, dediğim gibi tekrarlıyorum, çok iyi çalışılmış projeler var. Sanatın kendi iç dinamikleri, problemlerini mesele eden çok güzel önümüzde projeler olacak, açılışlar olacak. Eyvallah hepsine. Bunların sanatçıların da kendi öznel problemleri var, düşünceleri var, öyküleri var. Bunlara da eyvallah ama yani şimdi Almanya'da yaşanan bu olayı biz Türkiye'de ne kadar hazmedebiliriz veya edebilirdik bunu ben düşünüyorum. Ben aslında e, bu sanat <gülüyor> parantezi şöyle kapatmak istiyorum. <gülüyor> Birkaç bienal önce hatırlarsın Serkan Özkaya Michelangelo'nun Davut'unu e, ...dikmeye çalışmıştı tekrar... Evet. E, ...dilimleyerek... ...üç boyutlu teknolojiden... E, ...yazıcı teknolojisinden faydalanıp sanırım... Köpük, ...kırıldı son köpükten, köpükten yapmıştı... yapmıştı sonra ve, ...ve çok büyüktü... Devrildi ...şişhanede belediye binasının... ...oraya e, koyduğu an... E, ...vinçle konulduğu anda... E, ...yıkılmıştı... ...orada da çok sembolik bir durum yaşadı Serkan... E, ...hatırlarsan... E, ...bir İsra şey... E, ...Filist... E, Davut sonuçta topuğundan değil mi? Aşil topuğuydu. Ee, efsaneyi düşünürsek e, onu golyatlı olan hikayesi. Yani imkansıza kalkıştı tekrar tabii, tabii. Serkan orada ve imkansıza yenik düştü. Hı -hı. Yine aslında mitolojiyi realize etmiş oldu. Hı -hı. Davut Hı -hı. yine yenildi. Hı -hı. Hani baktığında Hı -hı. bana sorarsan Şimdi güzel bir örnek verdin Serkan'ın. O da altın kaplama ve kiç bir e, Kesinlikle. yaklaşım. Kesinlikle Serkan'ın e, birebir kopya biri işte. Mikkel bir e, Davut'unu Davut e, olabildiğince evet. aslına sadık kalarak tırmak evet. içinde yeniden üretmeye e, çalıştı <gülüyor> günümüzün teknolojisiyle. <Evet>. Hatta <gülüyor> en az iki tane değil mi Davut? Evet. E, Dünyada. Evet, fakat Almanya'daki heykelle ilgili benim e, aklım şöyle bir şey geliyor. E, onu onu ben ona benzer heykeller burada üretildi ve çeşitli belediyeler aynı aslında aynı ne diyelim aynı form biliyorum aslında hiç de uygun olmayan yani şu anda aslı yaşıyor fakat hani bunun bunu 15 Temmuz bunu... tabii bir 15 Temmuz heykeli vardır Erdoğan'ın yine sağ eli kalkmıştır tankla sanırım tanka elini uzatır Hı -hı. ve dur hareketi var aynı tam aslı yaşıyor aslına uygun ve onu yüceltmek için yapılan heykeller ne yazık ki Almanya'da e, üretilen e, aslına yani yaşayan formuyla hiçbir benzerliği olmayan sonuçlarla yani Sonlandı aslında ürünlerle sonlandı şimdi bu heykellerin bir benzerini alıp dışarıya yerleştirdiği zaman birdenbire tepki çekmesi de çok ilginç yoksa onu, o aynı formdaki yani o, o formdaki heykeller belediyeler özellikle kişiyi yüceltmek için meydanlara dikmişlerdi burada e, burada burada bu çelişkiyi e, yani bu çelişkiyi açığa çıkaran bir süreci görüyoruz Hı. Almanya'daki e, durumda Bu arada bayağı bir konuştuk acaba e, bir ara versek müzikal bir ara Pekala bu hafta dinleyeceğimiz albüm e, Impulse e, müzik firmasından yayınlanmış olan e, Michael Brecker'ın e, albümü Pat Metheny, Jack Dejonette, Dave Holland, Joey Calderazzo ve McCoy Tyner ile Don Elias, uh, Tales from the Hudson albümünden, uh, Midnight's Voyage. Herkese merhaba yeniden açık radyodayız yol geçen yoluna devam ediyor ee, sırt çantasından söz ederek başlamıştık programa sırt çantası gördünüz mü insan sırt çantasına yaslanır diye bitiriyordu Georg Zimmer denemesini. Evet insan sırt çantasına yaslanır. Acaba e, böyle bir denge meselesi var. Sırt çantası olmayınca dengesini yitirip düşebilir. Peki sırt çantasını ya da sırtımızdaki yükü e, bize e, yükleyenleri e, sormalı. Kimler sırt çantasını bizi yerleştirirler? Sırtımızdaki çantayı ve sırt ...çantasının içinde neler var... ...bugün aslında giderek bu sırt çantasının... ...içeriğinin giderek arttığını... ...yükümüzün çoğaldığını görüyoruz... ...en büyük yük de... ...ekonomik hayatta kalabilmek... ...için çok gerekli olan... ...hani bu ekonomik mesele... ...olduğunu görüyoruz... ...her şey fiyatlar bir kere... ...zıpladı ve çok artışlar yaşıyoruz... Kağıt meselesi yine en çok beslenenleri tabii etkileyecek kitapla beslenenleri düşünceyle beslenenleri etkileyecek bir başka mesele kitap ve kağıt zamları yine bir sırt çantamızdaki yük ve yükler giderek arttıkça biz de kuvvetten düşüyoruz kuvvetten kesiliyoruz. <Gülüyor> kuvvet şatele e, diye bir e, Fransaa şatele diye bir bir yazar var ve felsefeci var cildel özünde perikles ve verdi diye bir onun üzerine bir kitabı yayınlanmıştı bağlamdan e, çıkmıştı Ali Aliikay'ın e, çevresiyle şatele e, şöyle diyor kuvvet buna özgürlükte de denir e, Eğer sırt çantası bizi kuvvetten düşürüyorsa kuvvetimizi yeniden kazanmamız e, sırtımızdaki yükten kurtulmayı aslında zorunlu kılacaktır ama bize ne öğretildi insan sırt çantasına yaslanır sanki zorunlu olarak sırtımızda çanta olmak zorunda bu yükü taşımak zorundayız ve bu yük Çekerlerse dengemizi bozulacak Ve düşeceğiz Ama o kadar da ihtiyacımız olan şey Galiba bu denge bozumu Bugün Aksi takdirde mevcut olan Dengenin sürdürülmesi için Durmadan sırtımıza Yük bindiriyorlar Bu şöyle bir <gülüyor> çelişki aklıma getiriyor Ömrünün Büyük bir kısmını Akademik eğitim ve öğretime ayırdığını düşünelim ve bunun belli bir noktasında da diyelim ki yüksek lisans tezi ya da doktora işte yapmak durumundasın, konu seçeceksin. Seçtiğin konuyu diyelim ki anarşi veya anarşizm olarak tayin ettin. Bu tam bir paradoks olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel aynı paradoksu bir başka e, öğrenci arkadaşımla e, yaşamıştık o e, anlatmıştı bana endüstri e, tasarım e, bölümünde e, kendisi lisans yapıyor ve e, lisansta da bir tasarım ürünü e, ve bitirme tezi olarak bir tasarım ürünü e, sunmak zorunda fakat bu e, tasarıma o daha önceden tasarlanmış olmuş bitmiş kağıt üzerinde yapılmış bir forma e, karşı Dolayısıyla sonuçta hem bu karşıtlığını kendi bulduğu bir yöntemle gerçekleştiriyor ve kabul ettiriyor tez olarak da. Mesele şu aslında form olarak olup bitmiş bir tasarım sunmak yerine, ee, rastlantısal e, karşılaşmalara açık bir e, yöntemi vardır e, e, önerisi vardır aslında e, diğer yani tez olarak öneriliyor, öneriliyor öneriyor yani yolda yürürken rastgele karşılaştığı nesnelerle e, anında bir tasarım gerçekleştirme meselesi çok daha anarşist bir şey bir tavır Çünkü olup bitmiş. Tasarlanmış bir şey yerine yolda yürürken nesnelerle karşılaşıyorsun ve geçici tasarımlar, formlar üretiyorsun. Kullanım e, değeri olan formlar yapıyorsun. E, kitabı bir form olarak öneriyor. Bunu kitaplaştırıyor. Evet sonuçta hiçbir şey üretemiyor. Yani sunacak bir şey yok. Çünkü böyle bir anlayışa da karşı peki, tasarım peki formuna... Peki bu denetlenemeyen enformasyon ve eylem dünyasında günümüzde... Bu neredeyse kaypaklığı ile meşrulaşmış, hızıyla meşrulaşmış ortamda. Anarşinin aslında bir, bir yöntem, bir siyaset yöntemi olarak farkında olunmadan tecrübe edildiğini düşünebilir miyiz? Trump'ın Twitter'larına baktığımızda ya da her gün Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine baktığımızda ya da herhangi bir alanda iktidar sahibi olan bir kimsenin, Ertesi gün öngörülemeyecek her türlü eylem ve söylemine baktığımızda ki Türkiye'de neredeyse bunu saniyede bir yaşıyoruz. Sürekli son dakika yaşayan insanlarız. Son dakikada her şeyi tecrübe eden insanlarız. Buna da bir tür anarşi demek mümkün değil mi? Ee, bence... Ee... Hiçbir şey örgütlü değil <gülüyor> Anarşi ya da anarşizm meselesini tam da bu e, olumsuz örnekle e, yaklaşıyorlar. Ve <gülüyor> tam da e, yaşamı aslında olumlayan, ilişkileri olumlayan, yatay e, bağlar kurmayı e, özellikle bir yöntem olarak düşünen anarşist örgütlenme biçimini tam da aslında bu tepeden <gülüyor> aşkıncı, Pardon çok özür Haciz ediyorlar değil Ay, mi? Evet evet. Yani bu, o... bu yöntemi haciz etmiş oluyorlar. Aslında bugün yapılan şey e, tepeden aşkın e, bir takım müdahalelerle e, mevcut ilişkileri e, bozup dolayısıyla tam da öngörülemeyen e, bir belirsizlik Hı -hı. sonu yaratarak iş görüyorlar. Hı -hı. Fakat anarşizm yani çok köklü bir e, geçmişi olan bir ne diyelim bir bir yaşama e, sanatı e, doğrudan doğruya yatay ilişkiler kurmayı öneren e, ve yatay ilişkilerle e, örgütlenen e, bir toplumu öneren aslında bir e, bir bir e, siyaset bir politika biçimi dolayısıyla burada her birey anarşist bir e, toplumda her birey kudretlidir kuvvetlidir ve kendi kuvveti kudreti doğrultunca Doğrultusunda ve diğer bedenlere zarar vermeden bir arada nasıl yaşayabiliriz aslında birlikte tartışan bir toplumdur ve birlikte kudretlenmeyi güçlenmeyi öneren bir toplumdur fakat bugün yapılmak istenen ve daha doğrusu yapılan iktidar tarafından tamamen bedenleri ve bireyleri kudretsiz kılmak Dolayısıyla bedenler arasında, bireyler arasında kurulacak o yatay ağları sürekli parçalayan bir sistem var, iktidar var ve her birimizi yalnız bırakıyor. Dolayısıyla yap yalnız kaldığımız için doğrudan doğruya biz teslim oluyoruz. Güçsüz, kederli varlıklar olarak e, iktidara teslim oluyoruz. Yani e, anarşizm gerçekten bedenlerin, bireylerin kudretlenmesini ve birlikte... ...yeryüzüyle birlikte ekolojik krizleri de e, birlikte düşünerek aslında yeni bir yaşam e, biçimi kurmayı öneriyor. Tam da doğayla ve toplumla gözenekli bir ilişkisi olan e, bir arada yaşamayı, bir yaşama sanatı aslında anarşizm baktığımızda. Fakat hep, e, hep kötülen e, anarşizm dendiği zaman ya da anarşist dendiği zaman tamamen bir e, kaotik bir durum e, yara, e, önerilmek isteniyor. Belki bizim bugün ihtiyacımız olan bu durumdan çık çıkmamız için de e, bu anarşist bir tavrı e, gerek, gereğimiz var. Nedir bu? doğayla doğanın her tür unsuruyla yatay ilişki ve aynı zamanda bireylerle yani toplumu oluşturan bireylerle kuracağımız yatay il ilişki yüz yüze ilişkiler ve birlikte e, karar almalar temsilcilere e, gücümüzü Teslim etmeden Yüz yüze birlikte karar alarak aslında biz bu yeryüzünde yaşayabiliriz Başka çaremiz de yok Tüm ekolojik krizlerin zaten nedeni de tam da bunun aksinin olması Peki şöyle bir şey yapalım o zaman Çok büyük bir inşaat firmasının sponsorluğunda bir sergi açtığını düşün <gülüyor> E, ...fakat açlığın sergi son derece... ...sistem karşıtı işlerden oluşuyor... ...bunu kendine yedirebilir misin? E, ne yazık ki... ...bunu çok sık rastlıyoruz... ...neredeyse tüm e, sanat... ...etkinliklerinde... ...ya da e, vegan olduğunu düşünelim... ...bir salataya 30 lira veriyorsun... ...bu seni sistem karşıtı mı yapar? Ay, tabii ki... ...şöyle bir şey... ...sanki oyun alanları açıyorlar... ...sistem sponsor oluyor ve en muhalif, en radikal e, sözü olanlara bir alan açıyor. Sanki bir tür e, oyun alanı gibi gelin burada oynayın e, deniliyor. En güzel alanı da turizm evet. bunun. Tabi tabi tabi. Benzer şekilde e, zaten sistem bugün. Ee, ...avantgardlaşmış durumda yani iktidar avantgard... ...hani her yaratıcı... E, ...her yaratıcı edin... ...hani bir yıkımla başlar... Picasso'nun lafı... ...dolayısıyla sistem yıkarak e, çalışıyor... ...hatta çok e, radik, sert yıkımlarla... Yani ...hiçbir avantgardın göze alamayacağı... ...yıkımlarla işleyen bir sistem görüyoruz aslında... ...bir kapitalist sistem görüyoruz... ...bundan doğa en büyük payı alan... E, yıkıyor. Aynı zamanda toplum da büyük payını alıyor. Her birimiz giderek e, parçalanıyoruz yani toplum param parça. E, kopuk birimizden kopuk ilişkilerimiz var, ilişkisizliğimiz var aslında. Mesela geçenlerde internette bir arama yapıyordum. Karşıma çıkan sayfanın bana söylediği şey oldu: Sizin bu içeriği okumaya ve tüketmeye <gülüyor> yetkiniz yoktur. Ülkenizin ...mevcut bilişim altyapısı... ...bu sayfaya girişinizi engellemektir. Engellenmiştir. Evet. Engelleniyoruz. Bu engellenmek... E, ...aynı şekilde... E, ...o siteye giremiyorsun... ...bir de ben sana yaklaşamıyorum. Yani şöyle bir ibarede çıkabilir... ...bir süre sonra. Bilmem kimle... ...ilişki kurmanız... ...engellenmiştir. Hı hı. Yetkiniz yoktur gibi... ...bir... İbareyle karşılaşabiliriz İnsanlar arasında da bu tür ibareler, görünmez ibarelerin olduğunu e, sezebiliyorum Yani şunla iletişim kurmanızın e, engellenmiştir Yetkiniz yoktur gibi Ve öyle bir hale geldik ki artık hani yalıtık atomlara dönüştük Ve tek başımıza kederli güçsüz e, varlıklar haline geldik Tam da istenen bu e, Bundan sonra e, atomlar haline parçalandı toplum fakat şimdi ise atomun da parçalanması söz konusu. Yani bizi de birer enerji kaynağı olarak sistem nasıl nükleer santrallerde atom enerjisi açığa çıkarmak için atomlar parçalanıyorsa. Şimdi atom olarak düşünülen bedenler de parçalanıyor. O enerjiyi elde edebilmek için iktidar var olabilmesi için. Ve paramparça olmuş bir sistemde iktidar e, karşısında hiçbir şeyi Artık e, direnen hiçbir şey görmüyor. Peki sistemin zedeleyici veya dönüştürücü potansiyeli olan e, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak, e, anons edilmiş herhangi bir etkinlik ya da çıkmak üzere olan bir kitap var mı kafanda? Hiç bakmadım hmm. böyle bir soruyla Karşılaşacağımı hmm. önceden hmm. Bilseydim bakardım Haberin aslında. var mı dedim Yok. böyle bir şey olacaksa Biz de duyalım e, Yani e, şey var Ne diyelim böyle bir Beklenti e, Halinde olmak Yerine biz e, Birbirimizle <gülüyor> e, Bu Her ne kadar yetkimiz olmasa da Birbirimizle kuracağımız ilişkilere aslında bakmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Olabildiğince bu yatay ilişkiler kurabilme imkanlarını yaratabilmemiz gerekiyor. Çünkü ciddi bir felaketle karşı karşıya olacağız. Bu felaket bizi birbirimize yakınlaştıracak onu biliyorum ama bunun tersi de olabilir. Bir felaket toplumsal bir felaket birbirimizi de yok etmeye yönelik bir ...sonuçta doğurabilir. Birbirimizi... ...okumamız gerekiyor galiba. Yani olabildiğince bu... ...ilişki kurabilme... ...yatay olarak aslında bir araya gelebilme... ...durumunu... ...sürekli araştırmamız, çabalamamız, deneyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten yine bu Şatelin dediği gibi kuvvet buna özgürlük de denir diyor. Dolayısıyla bu kuvvet ilişkisi eyleme geçmeyi gerektiriyor zaten. Eylem eylem ve kuvvet ilişkisi bir arada bulunur. Olabildiğince ilişkiye geçtikçe başka bedenlerle ilişki kurdukça kudretlendiğimi çok iyi hissediyorum Ben kendimden biliyorum bunu Ama ne zamanki yalıtılmış ilişkisiz kaldığım zamanda da kederleniyorum ve güçten kuvvetten kesiliyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tam da eylemsiz bir durumda buluyorum kendimi. Galiba bu kuvvet meselesi ilişkiden geçiyor. Tekrar biz yitirdiğimiz kuvveti, kudreti elde edebilmemiz için ki bu zaten var olmanın, varoluşun kaçınılmazlığını, kaçınılmaz bir durumu. Biz ilişki kurmamız gerekiyor. Olabildiğince yata ilişkilerle bir toplumsal bedene, gövdeye dönüşmemiz gerekecek. Bunun, e, ...bunun... bunun e, ...zorunlu olacağı da... E, ...şimdiden söyleyebilirim. Hı hı. Geçenlerde... Ariem e, grubunun solisti... ...Michael Stipe bir anonsta bulundu... ...ve bu anonsunda da BBC'ye... ...verdiği bu demeçte... ...bir röportaj daha doğrusu... E, ...sosyal medyanın... ...aslında ilişkilerimizi... ...olumsuz yönde ne kadar... ...dönüştürdüğünü... E, ...vurgulayarak... ...Instagram... E, hesabının e, kapatılacağını ya da kapatacağını e, bildirdi. E, bunun da nedeninin e, bu uygulamanın aslında birbirimizin ne kadar polisi haline geldiğimiz e, yönündeki görüntüsü olduğuydu. E, yani birbirimize bir şekilde dediğin gibi yani... sürekli çobanlık ediyoruz evet evet bit... ve hepimizde koyun olduğumuzu birbirimize unutturmaya çalışıyoruz aslında bakarsın. bir taraftan sen daha önce de bu veganlıkla ilgili yine bir ya da kimlikle ilgili Hı -hı. söz etmiştin sanat özellikle yani bu radikal ve hani muhalif Hı -hı. sanat yapıtlarından bahsetmiştin şimdi burada baktığımızda herkes aslında Kimlik peşinde, özneleşme peşinde ve kimlik edinmek için e, tam da tüketmeye ve alabildiğince me sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyoruz. Hı hı. Yani kendimize bir kimlik edinebilme çabasıyla. Kimlik tüketimle ilişkili yani tükettiğimiz örneğin vegansan e, işte marketlerde e, satılan... Ürünleri tüketerek bir vegan kimliğine bürünüyorsun ya da başka bir kimliğin olabilir yine tüketerek aslında o kimliği elde ediyorsun bir başka kimlik edinme biçimi de evet paylaşımların sosyal medyada durmadan paylaşarak kendine bir kimlik edinme çabası içine giriyorsun ve ama tam da bu kimlik edinme çabası bizi iktidarın yakaladığı e, durum. Yani iktidar bizi kimlikleştirerek bir kimlik sahibi yaparak zaten yakalıyor ve yakaladığı zaman tanımlayıp sınıflandırabilme gücünü elde ediyor. Biz her seferinde kendimizi tüketerek yeniden inşa etmeye çalıştığımızda yeniden yeniden yakalanıyoruz iktidara. O zaman bu kadar erişilebilir olmak rahatsız edici kesinlikle. hale geliyor. Kesinlikle yani görünür olmak kimlikli bir varlık haline gelebilmek tam da enselenmekle e, aynı anlama geliyor. Dolayısıyla bizim bugün yapacağımız belki de hep birlikte e, sosyal medyadan bir geri çekiliş. Ama olabildiğince ama yüz yüze ilişkiler kurabileceğimiz ortamlar topluluklar yaratabilmemiz... Çünkü ne yazık ki bu e, sosyal medyadaki o, e, o çaba bir anlamda içinin dışa çıkmasına da yol açıyor. Artık mahrem hiçbir şekilde e, mahremimiz kalmadı. Tabii gerek Google, gerek Facebook, gerek Instagram e, hatta gerekse Twitter'ın e, Trump da bunun mağdurlarından, Hı -hı. tırnak içinde Hı -hı. mağdurlarından biri. Yani bu konuda da sıkıntıları var. E, nasıl mahremiyeti pazarladığını Bizi, bize gösteren haberler okuyoruz. E, gerek Rusya ile Amerika arasındaki siyasi gerilimden kaynaklı gerekse büyük e, ticari marketlerin birbiriyle olan gizli rekabetinden kaynaklı e, mahremiyet hırsızlıkları yaşanıyor. Kitlesel mahremiyet hırsızlıkları yaşanıyor bugün bu platformlar <Gülüyor> üzerinden. Dediğin gibi ...bir mağazanın önünden geçiyoruz o sırada o mağazanın ...SMS'ini alıyoruz yani bu çok rahatsız edici artık yani gerçekten ya biraz önce sen özellikle bugünkü durumu hani analiz eden bu şeffaflık saydamlık evet. mahremiyetin ortadan kalkmasıyla Aslında sonuçlanan bu durum mı çok iyi yani analiz eden çözümleyen bir kitap var bu Demet çıktı Bu Çulhan diye bir Koreli Almanya'da yaşayan yazar sanırım geçen haftada sözünü etmiştik ama bu haftada tekrar anmakta fayda var şeffaflık toplumu başlığını taşıyor bu şeffaf olma meselesinin ne kadar despotik bir, bir uygulama olduğunu çünkü bize hep şeffaf açık olmak önerildi. Ama tam tersi açık olduğumuz ölçüde mahremiyetin yitirildiği ölçüde de bir o kadar da e, biz aslında edil, edilgen e, birer e, nesneye dönüşüyoruz. İçimizin dışımızın bir olduğu e, ve manipüle edilebilir birer nesneye dönüşüyoruz. Dolayısıyla bir ee, bu kitabı e, önerebilirim. Tabii Metis'ten e, şeffaflık toplumu. Evet. Bir ara müzik arası Peki mi? Bir Evrim, müzik son. arası, son bir müzik arası veriyoruz. E, Pet Metin'in e, yapımcılığına katkıda bulunduğu Michael Brecker albümü e, ve kendisinin de Metin'in de eşlik ettiği Jacques Dizonet, Holland, Joey Calderazzo ve McCoy Tyner ile Don Alias gibi önemli Çağz müzisyenlerini buluşturan Impulse etiketli 96 tarihli Michael Brecker albümü Tales from the Hudson'dan dinleyeceğimiz ikinci ve son parça Cabin Fever. Bird Evet programın sonuna geldik. Bu haftada veda zamanı geldi. Teknik Masa'da Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi destekleyen, dinleyen herkese sevgilerimizi gönderiyoruz her hafta olduğu gibi. Haftaya buluşmak üzere diyelim. Hoşçakala. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yol Geçer Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar: Evrim Altu ve Rahmi Ödül.